Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de kültür sanat ortamındaki bağımsız inisiyatifleri odağına alan bir program. Bağımsızlar üzerine ve bağımsızlarla konuşmaya bu haftada devam ediyoruz. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızlara bağımsızlar.org ya da İngilizce yazımıyla harflerle bagimsizlar.org adresinden ulaşabilir. Info bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu akşam Mahmut Bendak koyuncu, Mehmet Ali Boran, Mehmet Mahsun Oran'la Mişart'ı konuşacağız. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Merhaba, isterseniz önce siz kendinizi tanıtın, ondan sonra Mişar Art üzerine konuşmaya. Mişar Peki. Art üzerine, pardon. <gülüyor> Mişar Art. Söylenmesi zor ama değiyor diyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> evet yani ben Mahmut ben oyuncu bağımsız kreatörlük yapıyorum, sanat yazarlığı yapıyorum. İstanbul ve Mardin gidip gelen bir üretim pratiğim var. Genellikle e, yani yine bağımsız pratonlarda yazı yazmaya çalışıyorum. E, Mardin'de müşaharat kolektifi ile beraber hareket ediyorum. Ben Mehmet Masum Oral. Ben de e, Mardin'de kalıyorum. E, yazarım. E, Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki kitabım var. E, Kürtçe'de kısa yüküler yazıyorum. E, Türkçe'de de yakın dönemde Barbarlarla Beklerken adı altında Everest yayınlarından çıkan bir anlatı kitabım var. Ve sanat yazıları yazıyorum aynı zamanda. Ben de Mehmet Ali Boran Mardin'de yaşıyorum ve güncel sanat işleriyle uğraşıyorum. Video, fotoğraf, enstalasyon gibi disiplinler aracılığıyla işler üretiyorum ve sıklıkla Jeho meselesi üzerinden yeni dönem güvenlik sistemlerinin nasıl konumlandığına bakmaya çalışıyorum. Genellikle e, bu minimalde işler üretiyorum. Ve Mişer Art'ın e, çalışanıyım ben de. Hem Mahmut ve Masum gibi. Dolayısıyla bu ilginç oluyor aslında. Bir küratör, bir yazar ve bir çağdaş sanatçı ile konuşuyoruz. Ve aslında evet. Mişer Art'ın kurgusu bakımından da ilginç öyle değil mi? İbrahim'in mızık gibi şey, <gülüyor> bir koro çıkıyor olsa yani. Doğru, her tane <tarz> şey. <gülüyor> ee, Mah Mahmut şey diyordum, Mişar küçük bahçe demek. Genellikle ovayla da arasındaki yamaçlarda kurulan sadece bir evin kendi ihtiyaçlarını gidermeye dönük minor bir varlık demişti ee, konuşmaya başlamadan önceki yazışmamızda. İsterseniz Mişar Art'tan başlayalım. Bunu evet. e, Masum da Mehmet Ali daha iyi anlatır. Onlar sürecin başından beri içindeler. Onlar belki kuruluş serüvenini ve o Müşar'ın e, etimolojisini daha iyi açarlar. Yani müşer ben Mehmet Ali'den izin alarak... Tabii ki. Müşar'ı biz e, küçük bir e, ekolojik tarım bahçesi olarak kurguladık, fikir olarak da aynı zamanda. E, çünkü... E, o misar denilden küçücük alanda aynı zamanda ana akımın imkanlarından yararlanan yani oanın tamamında yapılan bir tarımsal faaliyet var. Tamam endüstriyel ürünler, pamuk, mısır, buğday, arpa gibi. Hemen belisinde de bir küçük bir ev bahçesi. O esnada üretilen, tüketilebilen ikram edilebilen bir şeyden yola çıkarak ana akımın imkanlarından, araçlarından bir şekilde el alıp ama kendi özgünlüğünü de koruyan bir e, fikir üzerinden yola çıktık. Yani sanata bakışımız da biraz buydu. Yani hiçbir şeye bir şekilde e, karşı çıkmadan yani onu reddetmeden ama aynı zamanda onun imkanlarından ve araçlarından da, onun geçmişinden de bir şekilde istifade ederek yani hı hı. Onu da sanatın süreci içerisinde e, kullanabileceğimiz, istifade edebileceğimiz araçlar olarak kullanarak, şu ana kadar yapılmış olan bütün sanat pratiklerini de bir şekilde araç olarak kullanarak biz e, bu e, fikirsel yola çıktık diyelim. Hı hı. Bu galiba bağımsızların tanımında da biz bu meseleyle çok uğraşmıştık. Yani bağımsız olunca sanki bütün o kurumlara karşı bir pozisyon almak gerekiyormuş. Gibi bir his doğuyor. Yani bağımsızlık birdenbire savunulan bir şey haline geliyor. Halbuki belki aynı ekolojinin, en aynı habitatın içerisinde birlikte var olmanın yollarını bulmak ve belki bağımsızlar sadece o ekolojiyi çeşitlendiren, çoğaltan varlıklar oluyor aslında. E, tabii böyle bir çatışmalı yanı da var bu meselenin. Tabii yani belki bağımsız lafı yani bir ideal olarak bağımsız <gülüyor> ama evet. ütopik bir şey olarak her alanda yani sadece bu alanda değil. Yani özellikle demek ki daha şey yani kendi özelliklerini koruyan ama başka iş birliklerine de açık belli bir etik mesafesi, mesafesi mesafesini koruyaraktan iş evet. açık. Çünkü bağımsız davranmak imkansız yani. Evet evet birazcık aslında evet. biz buradaki bağımsızlığı bu şey alternatif kültür sanat sahnesini yani o ana akımın dışındaki ya da kurumların ve devletin temsil ettiği e, sistemin dışındaki e, unsurları kastetmek için bağımsız diyoruz ama evet bağımsızlık e, kendi başına bir, e, bir mesele evet. Peki e, Mişal fiziksel mekan olarak var mı gerçekten yoksa Mehmet Ali evet, anlatsın biraz. Evet bunu ben anlatayım isterim evet. Mişar aslında şey, pandemi mağduru bir kollektif, <gülüyor> <gülüyor> inisiyatif. <gülüyor> e, e, korona başlamadan iki ay önce biz e, nihayet, nihayet bir mekan sahibi olduk, bir mekan kiraladık ve oraya yerleşmek için hazırlıklarımızı yapıyorduk ki Mişar kurulurken e, herhangi bir mekana yerleşmemek üzerine açıkçası örgütlenmişti ve Mardin'deki müferit mekanlarda, kafelerde, müzede ya da kimi yemek salonlarında, kimi sanat atölyelerinde etkinliklerini yapmak vesilesiyle örgütlenmiştik. Ve bunu iki yıl boyunca da böyle devam ettirdik. Fakat iki yılın sonunda artık biz bir mekan sahibi yani etkinliklerimizi daha rahat sürdürebileceğimiz bir mekan üzerinde düşünmeye başladık ve bir mekan tuttuk. Eylül 2019'da ve biz oraya yerleşmeye hazırlanırken pandemi patlamıştı. Ve pandemiden sonra şimdi işte bu sonbahar itibariyle mekanımızı açmak için yeniden kolları sıvalamıştı. Yani mekanımız yaptık. iki yıl boyunca pandemi süresi boyunca hep boş durdu. Vardı ama kapalıydı. Vardı ama kapalıydı evet maalesef yani. Şimdi öyle önümüzdeki dönemlerde artık yavaş yavaş oraya yerleşip etkinliklerimizi, atölyelerimizi, bazen sergilerimizi, bazen ve sıklıkla da konuşma programlarımızı orada sürdürmeyi planlıyoruz. Tabii ki bu pandemi aynı zamanda Mışar'ın programlarını yapmasına da bir şekilde engel olmadı. Yani fiziki olarak engel olduysa da biz Zoom üzerinden özellikle kültür için alanın destekleriyle <Gülüyor> Birçok program yaptık pandemi boyunca Zoom üzerinden. Biz çok sanatçıyla, kreatörle, sanat tarihçisiyle bizim programlarımız oldu. Peki şimdi bu mekan sahibi olmak sizin pratiğinizi değiştirecek. Biraz da öyle görünüyor evet. <gülüyor> Biraz da yani, yenileyecek evet bence kiracı olmaktan ileri gelen bir düğübüyle biz e, yine de kendimizi <gülüyor> bir sahibi olarak görmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama şu açıdan değişecek en azından. Ee, yani Zoom üzerindeki etkinliklerde izleyici kitlesi katılımcı farklıydı muhtemel. Şimdi e, yerel katılımcı ile daha doğrudan çalışabileceksiniz ya da doğrudan ulaşabileceksiniz. Değil mi? Yani mekan e... Siz etkinlikte yapılmıyordu zaten. Hani ben müşahere sonradan dahil oldum. Yani bu Mardin'e benim iki buçuk yıldır İstanbul'dan Mardin'e bir göç etme ilk olduk ayam olduktan sonra ben arkadaşlara katıldım. Sağolsunlar beni davet ettiler. Ben de onları daha önce tanıyor. Kimi zaman daha küçük işbirliklerimiz de olmuştu. Zaten çoğunlukla konuşma bazlı, seminer, panel, konferans tarzı etkinlikli diyordu. Ben de onlardan birine e, beni davet etmişlerdi. Ben de gelmiştim e, 2019'un Nisan'ında. Dolayısıyla hani bir göçebe göçebeydi ama yine mekan saldı. Yani hani bir konuşma bazlıydı. E, atölyelerde hakeza öyle. Şimdi bir mekana yerleş, Kendine ait bir mekan, hani kiracı da olsa kendine ait bir mekan sahip olduğu zaman belki bir takım e, stratejilerin değişmesi de mümkün olabilir tabii. Daha uzun erimli, doluklu, daha mekan bazlı e, işler yapılabilecektir. Yani çünkü bizim e, yaptığımız işler e, bahsettiğim gibi e, çoğunlukla e, konuşma önceliği kuramsal e, tarihsel temelli şeyler. Mekan muhtemelen bizim e, etkinliklerimizi daha fazla çeşitlendirme ihtimali doğuruyor yani öyle görünüyor. Evet Mehmet Ali workshoplardan söz etti. Belki mekan olunca sergi de söz konusu olabilecek. Yani Hiç bugüne mi? kadar sergi yapmadık diye biliyorum. Yapmadık. Belki bundan ben... sonra. Evet. Evet. Mekanla birlikte böyle bir fikir kendiliğinden sanki doğuyor gibi. Biz şimdiden böyle bir iştahlamaya başladık artık sergilerimizi yapabileceğiz. <gülüyor> İnsanları davet edip sergiler de gerçekleştirebileceğiz. Niye? Çünkü bu aynı zamanda bizden talep edilen bir şey. Yani... E, kurulduğumuz e, günden bu yana yaptığımız konuşmalar ve atölyelerin yanında aynı zamanda her hep bir sergi beklentisi de vardı. Fakat biz hiçbir zaman sergi yapmayı planlamadık açıkçası şart Artı olarak. Hı hı. E, fakat şimdi böyle bir mekanın da olmasıyla birlikte o mekanın e, kimliği bir yerde sanki bizi sergi e, yapmaya itiyor gibi bir mekan varsa sergi de olacaktır gibi Sloganıyla anlayacak <gülüyor> <gülüyor> bir durum gibi, evet. Peki M Mişar Ağert, e, bu konuşmadan anladığım kadarıyla 5 yıl civarında. Evet, 2016'da biz e, bir araya gelip böyle bir fikirden söz ettik ama ilk e, programlarımızı 2017'de e, ortaya koyduk. Hı hı. Fakat 2016'dan bu yana işte yaklaşık 6 yıldır varız ve... Bir Peki şekilde. nasıl bir yapı? Bir kolektif mi? E, tüzel kişilik var mı? Ya da o kolektif nasıl oluştu ve nasıl bu Mişar artık kurma fikrine geldiniz? Evet bu belki da müsaadesiyle biraz vole, o meseleye değinmek isterim açıkçası. Mişar böyle bir kendiliğinden ortaya çıkan bir durumdan ziyade bir, hem bir ihtiyaç hem bizim üretimlerimizin ve işte içerisinde bulunduğumuz yerin bir dayatması sonucu ortaya çıktı gibi. Yani bir yerde artık biz bir inisiyatif olmayı, bir, bir inisiyatif e, bir inisiyatif olmayı böyle bir gereklilik olarak e, görmüştük ve öyle ortaya çıkmış Tabi bunda biraz şey meselesi de vardı. E, Kızıltepe yani Mardin'de Kızıltepe Nusaybin e, ve Delik'teki sanatsal ve kültürel hareketliliklerin işte 90'lı yılların ortasından başlayan bir e, e, Örgütlenme hikayesi, Mardin merkezli bir e, e, kültürel ve sanatsal aktiviteler söz konusu ve şu anda da işte Türkiye'de çok yaygın bir şekilde konuşulan Mardin merkezli aktiviteler söz konusu. Fakat bunlar ilginç bir şekilde e, Kızıltepe, yani merkez olmayan yine yani Mardin merkez dışı bir yer. Fakat o merkezin de dışında merkezden insanların, Aktiviteler söz konusuydu. 90'lı yılların ortasından sonra şiir, edebiyat ve çok ilginçtir çağdaş sanat konuşulmaya başlandı. Öğrenciler, işte benim jenerasyonumdaki kimi arkadaşlarım güzel sanatlar okumaya gittik. Ve 2000'li yılların ortasında işte 2005'ten sonra dönüp ya yani Kızıltepe'ye dönüp Kızıltepe'de güncel sanat. E, üretimlerine e, başlıyoruz. Ve 2007'de ilk güncel sanat sergisini yani Kızıltepe'deki Mardin'deki ilk güncel sanat sergisini Ali Akay'ın e, konuşmacı olarak katıldığı ve Vendad'ın, Vendad'ın da e, yine o sergide örgütleyici ve konuşmacı olarak bulunduğu bir e, Sen ne Sanıyorsun adında bir sergi e, tertipleniyor. 2009'da yine e, depoya depoda yine Kızıltepe'li ve Hataylı sanatçıların bulunduğu bir e, sergi depoda gerçekleşiyor. 2013'te Yersiz Kader Birliği sergisini e, yine ben ve Vendan'ın olduğu bir e, e, arkadaş grubuyla e, gerçekleştirdik. Hem de Zeytinoğlu filatörüydü. 2015 yılında da Mehmet Masum Oral ile yine işte bu e, edebiyatçı kimliği ve e, çağdaş sanatı olan e, meyli vesilesiyle Mehmet Mahsun'la uzun uzun konuşmalarımız ve tartışmalarımız bir yerde. Bizi kimi meseleleri konuşmaya gitti ve bunun için de bir inisiyatif olmayı gereklilik görmüştük. E, Mardin'de Çağdaş Sanat Konuşmaları adı altında bir araya geldik ve Venda'nın da dahil olmasıyla birlikte Mişar olarak e, 2018 yılında, 2019 yılında Mişar olarak ortaya çıktık ve e, bu şekilde de aktü, aktü, şey, e, aktüasyonumuzu sürdürdük. Biraz ek olarak, bir, bir, olayım. Bir, bir ek olarak Mehmet Ali içinde yaşadığımız Mezopotamya Ovası göz alabildiğince geniş bir yerdi ve her birimiz bir yerdeydik o genişliğin içerisinde. Biz bunu biraz daha minör bir hale getirip küçülsek acaba yani o genişliğin fazlasını atsak geriye bir mişaf kalsa bir araya gelir miyiz diye düşündük ve o büyük <gülüyor> parçadan küçük bir parça e, yaratmaya çalıştık. Onu biraz daralttık yani ovayı daraltmak. Evet, e, evet. Bu, bu benim de ilgimi çekmişti. Benden'in söylediğinde niye minör bir patikadan yol alıyor diye bir soru vardı. Onu belki biraz, biraz e, daha açabilirsiniz bu minör meselesi. Ben, ben kendi açımdan açayım. Yani bu e, bu mesela, masum bir metafor olarak söylediğim Kuzey Anadolu Kos kocaman bir ova, e, dünyanın en büyük ovalarından bir tanesi. Ve biz bu ovanın üzerindeki bütün söylemleri, bu Mardin bunların merkezinde yaranın bir yer, bu ova üzerinde oluşturulmuş bütün söylemleri, bütün politikaları e, e, hesaba kattığımızda bütün bu büyük söylemlerin içerisinde nasıl küçük bir alan yaratılabilir? Yani bunu daha somutla indirgersen, Mardin ismi Mardin isminin ötesinde bir anlam taşıyor. Özellikle son, son yıllarda, hani son 10-15 yılda Mardin'in, Anadolu turizmin ilgisini çekmeye başlaması, işte medeniyetler buluşması, çok kültürlülük söylemlerinin e, dolaşıma girmesi, Mardin'in bir imge olarak bunu tamamlayan bir imge olarak ortaya çıkması üzerine eee aslı as baktığı zaman çok şeyin olmadığı ama çok şeyin olabileceği bir tınıyla e, bağdaştırılan bir Mardin imgesi ortaya çıkıyor. Bütün bunun içerisinde yani bütün bu, bu, kopar, bu söylemler, bu koparılan gürültüler üzerine bir, bir bir hakikate işaret etmek gerekiyor. Ya. Burada aslında sanat adına ya da kültür adına neler yapılıyor? Bunu bu eğilip buna bir bakma ihtiyacından kaynaklı bir şey var. Evet bir arka planı var. Mehmet Ali anlattı. Hani Mardin gerçekten tarihsel olarak da transit bir yer. Yani önemli bir stratejik bir alanda yer almış bir sürü medeniyet falan filan. Bunun ötesinde bugüne eğildiğimiz zaman... Bunu e, 2013 yılında bu Yersiz Kader Birliği sergisi yapılırken Emre Zeytinoğlu'nun küratör ettiği benim de sergi metnini yazdım. Orada şunu e, yazmıştım. Biz bugün tarihsel kentleri, e, tarihsel kimliklerinden birazcık daha soyutlayabiliriz. Bugünün kafasıyla içinde ne dönüyor buranın? Yani çünkü bütün bu uşak kavramlar, bu, bu, bu kültür, e, kültürel çoğunculuk meselesi, bu medeniyetler buluşmasının içinde biraz kazıdığın zaman içinde bambaşka e, politikaların döndüğünü görebiliyoruz. Dolayısıyla biz Mardin'in ingesini aslında biraz bu bütün bu onun üzerine indirilmiş mistik, e, mitolojik, e, ezoterik e, aynı zamanda egzotik şeyi indirip yere indirip ya burada bugünün günceliğinde ne dönüyor? Yani buranın sosyolojisine halde? Buranın kültürüne ne halde? gerçekten buranın üzerinde kondurma şeklinde şey, e, yapılan sanatsal, sanatsal ya da kültürel yatırımlar dışında bir, bu kalabalığı açık, küçük bir şekilde konuşabilir miyiz? Şeklinde bir ihtiyaçtan çıkıyor bu. Yani ben Masum ya da Mehmet, Mehmet Ali'nin e, bu girişimlerini gördüğüm zaman beni ona çek. yani bizim normalde çok de, geçmişe dayanan bir arkadaşlığımız falan filan yok ama bu girişim mi bana gerçekten minör bir çaba olarak geldi. Bu bütün bu Mardin üzerine ya da bütün kültürel politikalar üzerine dünyada ağaçtan politikalar üzerine bir yarık açma şeyi. Bu da somut olarak nasıl biçimleniyordu çok kısa bağlayayım. yani şimdi sergi yapmadık falan filan diyoruz ya şimdi temelde biraz kuramsal tarihsel bir şeyleri tartışmak, sosyolojik bir şeyleri tartışmakla başlamak bazı meseleleri yani işin sergileme kısmı ya da işin işte sergi kısmı. Bunlar için sonuç kısımları olarak gördüğümüz için bu uzun 4-5 yıllık bir sürü tartışma, bir sürü konuşma, bir sürü workshoplar. O minörlüğün içini doldurma, hani minör biraz daha radikalize olma halidir aslında. Onu tekrar konuşuruz bilmiyorum. Hı hı. Benim algıladığım şey buydu bu minörlük meselesinden. Evet. Aslında minör biraz da e, galiba merkezin etkisinden kurtulmakla ilgili. Daha lokal bir şey yapmakla ilgili yani aslında bağımsızların bütün meselesi de biraz bu galiba çünkü bağımsızlar ortaya çıktığı zaman yani siz bu yapılar bu minor yapılar ortaya çıktığında ki onlar zaten bağımsızlar minor oluyorlar bu başka bir anlamda da evet, baktığımızda yani doğal olarak. İşte gerçekten yerel bir hareketlilik başlıyor. Çünkü Mardin'de de kültür sanat dışarıdan gelen, merkezden gelen bir kültür sanat faaliyeti var Mardin'de de uzunca bir zamandır öyle değil mi? Ama sizin Mişar Art burada başka bir şeyi temsil ediyor. Galiba o yüzden daha önemli ya da o yüzden önemli ve o yüzden bağımsız aslında. Tam olarak evet. öyle. Çünkü dışarıdan gelen göz direkt olarak abaraları görüyor. Yani geçitler evet. anlamına gelen aynı zamanda mimari bir yapıdır. Yani insanların içinden bir şekilde geçtiği abaralar, geçitler. O insanların çok böyle hoşuna gidiyor. Çok e, Mahmut Sürendan'ın da söylediği gibi çok egzotik buluyorlar. Biz o geçitlere e, yönelmiş olan e, gözle, e, gözü çok fazla gördüğümüz için Geçitlerden geçen insanların başından geçenleri bir şekilde ele almak istedik. Yani <gülüyor> tamam her, herkesin gelip gördüğü şey geçitlerdi. Acaba bu geçitlerden geçenlerin başından neler geçiyor? Bir şekilde Vendan'ın e, e, e, söylediği gibi güncelde ne oluyor? Hı hı. Yani, i̇nsanın gündemi nedir o esnada? Yani bu geçit vardır. Yüzyıllardır vardır. Bu abbaralar duruyordur öyle. Mutlak onların da bir hikayeleri vardır ama altından geçen insanların başından geçenler acaba neler? Ne oldu? Hı hı hı. Ne gerçekleşti? Ve bugünün yansıması nedir? Biraz biz gözü o tarafa doğru çekmek istedik artık. Evet biraz o egzotik Mardin imgesinden Mardin'in reeline. <gülüyor> Hayata insanının... <gülüyor> tam. tam, tam. Evet. Tam da şey ya Mahsum'un değindiğine ve Mahmud'un az önce açmış olduğuna istina da e, birazcık yani Mardin'in o ana cadde olarak tabir edilen kısmının dışında işte üst sokaklarda yaşayan insan prototipleri, e, bir alt sokakta yaşayan insan prototipleri yani genellikle <gülüyor> mülteciler, öğrenciler ve yoksul insanların bulunduğu yer fakat bir ana cadde vardır ve o ana cadde aşırı e, şeydir, aşırı seksidir, çok e, turiste hitap eder, zengindir vesairedir. Fakat bir de ilçeleri vardır. Mesela Kızıltepe vardır. İşte 350 bin nüfusuyla e, yoğun bir bölge ve kendi kendine has e, muazzam sosyolojisi, muazzam e, siyasal hareketlilikleri yine keza Nusaybin yani mesela Nusaybin tarihsel anlamda Mardin merkezden çok daha kadim, eski bir şehir olmasına rağmen ee, orada bambaşka anlatılarla duran bir yer. Biz biraz da o Mardin merkezden çıkıp dışarıda neler oluyor? Yani e, üzerinde bulunmuş olduğu dağ sırası içinde ya o dağ sıralar sırasının e, içinden geçen vadilerdeki köy yerleşim yerleri tüm bunların e, arazisinin mesela e, bizdeki etkileri ya da Mardin'deki hı hı. etkilerinin ne olabileceğini biraz. Hem ekolojisine hem jeosuna hem biosuna bakıp e, sanatsal üretimlerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz minimalinde de bakıp bir yerde gelen arkadaşlarımızı da sıklıkla Mardin merkezde gezdirmekten ya da e, dolaştırmaktansa bu tür vadilerin girişi açıkçası ve oralarda... E, bir yandan da kültür, kültür sanat politikaları açısından Mardin'i kullanılabilir bir yer olmaktan çıkarıp yaşayan bir evet. yer olmaya... Dönüştürmek ilgili iyi galiba. <gülüyor> Arkadaşlar sohbet çok koyulaştıkça koyulaşıyor fakat 25 dakikamızı doldurduk. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı <mezun> oldu. <gülüyor> Maalesef çok hızlı oluyor. Burada kesmek <gülüyor> zorundayım. Çok çok çok teşekkürler. Biz teşekkürler, ee, teşekkürler, teşekkürler. teşekkür ederim. Bu akşam Mahmut Bende Koyuncu, Mehmet Ali Boran ve Mehmet Masum Oral'la Mişart benim <gülüyor> yanlış ifademle bir şar artı konuştuk evet. mardinden seslendik ee, Çok teşekkürler hepinize çok teşekkür ederiz biz de çok iyi teşekkürler. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar haftaya görüşmek evet. üzere hoşça kalın bağımsızlar Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü hazırlayan ve sunan Ekmel Ertan